sizi, bizi ve bütün din kardeşlerimizi sıhhat, afiyet, sağlık ve selamette, rızasına giden yolda, kulluğunda, Kur'an-ı Kerim'in hizmetinde, şeriatı ı garranın hizmet ve bereketinde daim kılsın inşallah diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, bir bayram geçirdik. Geçmiş de olsa, siz değerli kardeşlerimin, Bayramlarını tebrik ediyorum. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız hem dünyada sağlık, sıhhat, afiyetle nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Hem de hepimize cennet bayramlarını lütfetsin inşallah. Cennet bayramlarını lütfetsin Rabbim. Çünkü asıl bayram orada olacak inşallah. Rabbim cemalinin karşısında bütün sevdiği kullarını, inanan kullarını topladığı günde biz de orada olalım inşallah. ve vesselam Efendimiz Hazretlerinin rahmet kanadının altında, sallallahu aleyhi ve sellemin kurbunda Rabbimizin cemaline hep beraber nazar edelim. Ve işte o bayram hakiki bayram olacak. O zaman birbirimizin bayramını tebrik edelim inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim, kurban bayramımızı geçirdik. Geçen hafta gönlüm arzu ediyordu ki siz değerli kardeşlerimle çarşamba günü, arefe günü akşamı beraber olalım ve bayramınızı o günden peşinden tebrik edeyim ama rahatsızlığım sebebiyle çıkamadım doğrusu üzüldüm ama imkanım olmadı. Hakikaten çıkamayacak, sohbete çıkamayacak kadar ciddi bir e, Kırıp geçirdim. Cenab-ı Hak size bize hep afiyet ihsan etsin inşallah. Ve de inşallah tekrarları için dua ediyoruz. Her zamanki gibi yine sözlere başlarken Rabbimize hamd ve senaların en mükemmelini, en güzelini arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Bahşettiği nimetlere özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Rabbim nimetlerimizi artırsın ve bu nimetlere şükretme duygusunu da beraberinde bizlere bahşetsin inşallah. Tabi her şeyimiz Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Allah'ımız kainatın efendisini kabri saadetlerinde haberdar kılsın ve de kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, Kurban bayramımızı geçirdik, hacceden kardeşlerimiz de hacı oldular. Arafat'ta vakfeye durdular, şeytanlar taşlanıldı, Kabe'yi i Muazzama ziyaret edildi ve 3 milyon civarında insandan bahsediliyordu. Memleketimizden de tahmin ediyorum 100 bine yakın insan gitmiş oldu, Türkiye'den, Avrupa'dan belki daha fazlası. Rabbim kabul buyursun inşallah. Bir daha ki senelerde Rabbim bize de nasip etsin. Bugünden dua ediyoruz Rabbimize iltica ediyoruz. Çünkü o muhteşem kalabalığın arasında olmak, o cemaatle birlikte olmak ayrı bir lütuf, ayrı bir ihsan, ayrı bir ikram. Geçen sene görevli olarak hacettiğim zaman kardeşlerime hep öyle söylemiştim. Şüphe etmeyiniz. Cenabı Hak tüm geçmişinizi affetti. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri müjde ediyorlardı. Aynı müjde bu seneki hacceden kardeşlerimiz için de geçerli. Türkiye'mizden giden, dünyanın değişik yerlerinden gelen bütün hüccacı kiram için. Allah'ın Resulü her kim hacceder, o haccında çirkin işler yapmaz, büyük günahlar, büyük günahlar işlemez, Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı şeyleri irtikab etmezse yani hacı olarak, mebrur bir hac ile hacı olarak memleketine dönecek olursa Raca anasından doğduğu gün ki gibi günahlarından temizlenmiş, arınmış bir halde memleketine, evine, yuvasına, evladına döner diye buyuruyorlardı. O kardeşlerimiz öyle temizlendiler. Biz de kurbanlarımızı keserek, imkanı olan kardeşlerimiz, bayramlaşarak dostlarımızın Duasını ve gönlünü alarak büyüklerimizin ellerini öpüp onların bayramlarını tebrik ederek o kesilen kurbanlarla Rabbimize yaklaşmaya çalıştık. Rabbim cümlemizin amellerini rızasına uygun kılsın. Şöyle veya böyle hacılar kadar olmasa biz de kestiğimiz kurbanlarla temizlenmeye gayret ettik. Alemlerin yüce Rabbim, Alemlerin yüce Rabbi yüce dergahında, Ali dergahında bütün amellerimizi en güzel kabul ile makbul buyursun inşallah. Yani babacığımın bir tabiri vardı değerli kardeşlerim. Vaazlarında duyarsınız hep. Bizim Rabbimiz bahane Rabbi. Bahanelere bakıyor. Kullarını temizlemek için, kullarını affetmek için, onları huzuruna alırken tertemiz almak için... Rabbimiz yoktan bahaneler ihdas ediyor sanki. De beş vakit namazın güne dağıtılması böyle. Sabah namazını kılıyor bir kardeşimiz. Evinden çıkıyor, ticaret mahaline geliyor. Çarşı tabii göz şuna takılabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Öğleyin bir temizlik. Resulullah da aynen böyle anlattığı için ben de anlatıyorum. Sonra öğlen namazını kılıyor. Amel defteri bir tertemiz bembeyaz oluyor. İkindiye kadar bir dalgalanma olabilir, bir tozlanma olabilir. Bir ikindi namazı temizliği. Akşama kadar öyle. Ey, akşamla yatsı arasındaki dalgınlıkları için yatsı namazı öyle. Yatsıdan sonra olur ya oturuyor televizyon falan seyrediyor. Mesela bazı dalgınlıkları oluyor, ihmalleri oluyor, günahlara giriyor. Sabah namazı temizliyor. Velhasıl böyle bir ömür temizlikle geçiyor. Rabbimizin keremine sonsuz şükür olsun. Biz müminiz ya, biz Müslümanız ya, Rabbim durmadan kullarına lütfediyor elhamdülillah. Ve bizi huzuruna tertemiz çekip de bizi cennetine koymak, cemalini göstermek için sayısız bahaneler Rabbimiz bize ihsan ediyor, önümüze koyuyor ve lütfediyor değerli kardeşlerim. Tabi her zaman söylediğimizi bir daha söylüyoruz. Bu müminler için, İnananlar için, Allah'a kul olmak isteyenler, cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek isteyenler için. Hani Zümer suresinin sonunda cehennemliklerin ve cennetliklerin hali anlatılır ya. Umumi olarak onlar grup halinde böyle. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rabbından korkanlar, takva sahipleri, müttekiler böyle grup halinde, cemaat halinde cennete doğru yönlendirileceklermiş. Tabii cehenneme gidecekler de öyle grup grup götürülüyorlar. Orada enteresan bir latife var. Tefsirlerimizin bazılarında buna işaret edilmiş. Cehennemlikler cehennemin kapısına geldikleri zaman bekletiliyorlar. Onlar orada içeride ne var acaba o korku ile o dehşet efendim beklentisi içerisinde Sonradan cehennemin kapısı açılıyor ve içeriye böyle e, çöp dökülür gibi öyle diyeyim dökülüyorlar. Rabbim muhafaza buyursun. Müminler ise cennetin kapısına geldikleri zaman daha önceden kapıları açılmış olarak buluyor, buluyorlar. Cennetin kapıları önceden açılmış oluyor. Hatta izâ câûhâ. Vufutihat ebvabuha. Orada bir vav harfi erbabının malumu meseleyi hallediyor. Cehennemlikler için Rabbimiz buyuruyorlar ki hatta izaa'uha futihat ebvabuha. Orada vav yok. Oraya geldikleri zaman onlar geldikten sonra belirli bir müddet ne kadar ise bekletirler ondan sonra kapılar açılır cehennemin. Ama müminler, inananlar, cennete geldikleri, cennetin kapısının önüne Sırat Köprüsü'nü geçip de selametle cennete geldikleri zaman, cennetin kapılarının ve kad futihat manasına imiş, Hatta idâ câûhâ ve futihat evvâbûhâ, daha önceden kapıları açılmış bulurlar. Hiç beklemeden Cenab-ı kullarını artık, onlar iyilikler işlediler ya, güzeller, güzel amellerde bulundular ya, cennetin kapısında bekletmeden içeri alıyor. Dünyalık meselelerde böyle bile böyle heyecanla gittiğiniz bir kapıda eğer varır varmaz kapıyı açık bulur da içeriye girerseniz rahat edersiniz. Ama beklerseniz bir imtihan kapısında mesela bekler gibi bekleyecek olursanız stres yaparsınız. Sonra melekler ne diyorlar biliyor musunuz değerli kardeşim? Biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Hatta idha ja'uha wa kad wuftihat wuftihat kad orya bufsedinin ilavesidir. Wuftihat abuha ve qale lahum khazanatuha Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun, tıbtüm. Asıl buraya işaret etmek istiyorum. Siz ne güzel yaşadınız. Ne güzel bir hayat geçirdiniz. Namazla, ibadetle, taatla, hacla, umreyle, zekatınızı vererek, büyük günahlardan sakınarak, Rabbimizin emirlerini, Allah'ınızın emirlerini yerine getirerek, Resulullah'ın talimatına uyarak, tıbtum güzel bir hayat geçirdiniz ne güzel ettiniz pırıl pırıl bir hayat yaşadınız fehuluha <gülüyor> halidin girin ebediyen cennette kalın girin ve ebediyen sonsuza kadar cennetlerde ve nimetlerde kalın değerli kardeşlerim işte Rabbimiz bize bunun için ihsanlarda bulunuyor ikramlarda bulunuyor ben de bugün da hacılarımız dönmediler ya Hacca demeyip de Türkiye'mizde kalıp da beni dinleme lütfunda bulunan kardeşlerime dedim ki Resulullah'ın hadislerine bakayım. O hadislerin içerisinden hacce giden kardeşlerimiz gibi kurbanla beraber bizim günahlarımızı affettiren neler var, bizi temizleyen neler var. Evraattan, ezkardan, tesbihattan daha önce bunları ben parça parça hep söyledim. Birçoğunu da zaten biliyorsunuz ama Onları ben bir daha tekrar edeceğim bundan sonra daha iyi bilerek Efendim daha daha meselenin farkında olarak bunlara devam edeceğiz inşallah şöyle et ve üvetleri ve terhibin, ve terhibin e, süratle hemen hemen tamamını dört cildini birden şöyle taradım gözümün önünden değerli kardeşlerim ve de sizlere getirilmesi gereken bir sohbette söylenebilecek olan bazı şeyleri bugünün Efendim sohbeti olarak size arz edeceğim İşallahurahman. Hatta şimdiden şöyle bir şey de e, tavsiye ediyorum. Eğer daha sonra bunları e, tekrar bir kontrol edeyim, bir bakayım derseniz, isterseniz bir kalem kağıt hazırlayın veya işte telefonlarınızı falan hazır tutun. O duaları, bilmediğiniz duaları kaydediverirseniz eğer veya bilmediğiniz tesbihleri kaydediverirseniz eğer, bunların %90'ı bildiğiniz şeyler ama sevabını, ecrini beraber Resulullah'tan göreceğiz inşallah. Sonradan, Tekrar onu dinleyerek ezberlemeye ve de istifadeye vesile olur diye düşünüyorum inşallahurrahman. değerli kardeşlerim malum ömür geçiyor bir kurban bayramını daha geçirdik kurban bayramı alem İslam'ın birçok birçok yerinde sanki yılbaşı gibi kutlanılır yani mesela Arap kardeşlerimiz birbirlerine hac için kurban için tebrik ederlerken kullu amwa entum bi hayr geçen Ramazan bayramında da söylemiştim bir vesileyle yani ondan evvel Ramazan-ı Şerif'te böyle e, yeni yeni yılınız hayırlı olsun derler. Zaten hemen Muharrem-i Şerif'te geliyor. Allah'ın izniyle Resulullah'ın hicretinden de bahsedeceğiz. Rabbim ömür verirse şayet. Geçen e, evvelki haftada inşallah da dediğimi hatırlıyorum ama işte bazen arızi şeyler oluyor. Sohbete çıkamayı veriyoruz. Çıkabilirsek hani derler ya Anadolu'da dedelerimiz sözümüz sağlığa. Duanızı istirham ediyorum. Bütün bütün bu arzular, bütün hedef temiz yaşayabilmek için. Temiz yaşamak, işlediğimiz günahları affettirmek, sonra da bir gün nasıl olsa öleceğiz, ölürken temiz ölmek için inşallahurrahman. Hani meleklerin selamun aleyküm tıbdüm fedkuluha halidin hitabına muhatap olmak için Allah'ın selamı üzerinize olsun, hoş geldiniz buyurun. Ne güzel yapmıştınız vaktiyle. Girin bakalım şimdi cennete ve ebedi kalın hitaplarına muhatap olabilmek için meleklerin. İnşallah böyle güzel yaşama, temiz yaşama gayret edeceğiz. Tabii biz beşeriz, insanız. Her zaman söylüyoruz değerli kardeşlerim. Günahlarımız olursa, dalgınlıklarımız olursa onlara da tevbe edeceğiz malum. Tevbe edeceğiz. İstifharda bulunacağız. Bugün buna da işaret edeceğiz inşallah. İstifhar ile ilgili hadis-i şerifi tekrar okuyacağız niye e yani biz cennet için yaratıldık canım biz müminiz elhamdülillah Rabbimiz bizi cennet için yarattı önümüze de cennet nimetlerini koydu dünyada da öyle ahirette de öyle Rahman. Rabbimizden niyazımız bu bizi boşa götürmesin ona sığınıyoruz ondan iltica ediyoruz ona yalvarıyoruz hayatımız boyu bize güzel bir hayat Rabbim lütfetsin ama bizde tabi irademizi kullanmalıyız değil mi ya irademizi kullanmalı, kendimizi cennete doğru zorlamalıyız. Zorlamalıyız. Büyük günahlara asla girmemeliyiz. Küçük günahlar olduğu zamanda da e hata ederiz biz. Bunu her zaman itiraf ediyoruz. Hemen arkasından bir iyilik, bir sevap, bir güzel amel biz bekleriz çünkü. insanız, şaşarız, hata ederiz. Resulullah hanım öyle buyuruyorlar ki, öyle buyuruyorlar ya ve et bi's-seyyi'eti'l-hasenete temhuhha bir günah işlediğin zaman, Resulullah öyle yani sakın günah işleme de demiyor. Bir günah işlediğin, bir dalgınlık ettiğin zaman, arkasından hemen bir iyilik yap ki, o günahı silsin. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Kur'an'da da Rabbimiz böyle buyuruyorlar. İyilikler, güzellikler. Şimdi bazen bize kardeşlerimiz geliyorlar değerli kardeşlerim. Hocam işte ben şöyle yaptım, böyle yaptım, şu dalgınlığı işledim, bu hatayı işledim. Tabii insanın işlediği günahları unutmaması ve o günahlara pişmanlık duyması, nedamet etmesi mümin oluşunun işaretidir. Ama o günahlara takılıp kalıp da ümitsizliğe düşmek en büyük tehlikedir. En büyük tehlikedir her zaman söylüyoruz. Aslında bizim bu sohbetleri yapmamızın bu ekrana çıkmamızın ana gayesi de bu. Kardeşlerimizi cennete doğru yönlendirmek, cennete doğru onları sevk etmek, e Rabbimiz inşallah bizi de onların arasında lütfeder, onların şefaatleriyle, onların dualarıyla, onların kolumuzdan tutup bizi götürmeleriyle biz de cennete gideriz diye, girebiliriz diye delalette bulunmak. Yani tutar bir kardeşimiz, ben senden istifade etmiştim, şu tesbihi senden öğrenmiştim veya işte namaza başlamıştım zaman zaman, hep paylaşıyorum ben bunları sizinle biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Kardeşlerimiz dua ediyorlar. Yani ben e, bu bu sohbetleri bırakamam diye düşünüyorum. Çünkü bu ekrandan ayrıldığım zaman hani gözden urak olan gönülden de ırak olur derler ya Anadolu'da. Sizlerin duası üzerimden düşer diye korkarım. O benim için korkunç bir kayıp olur. Ona dayanamam. O zaman yaşayamam. Onun için dualarınızı istirham ediyorum, dualarınızı rica ediyorum. Ve ben öyle inanıyorum, siz değerli kardeşlerimin dua ve himmetleriyle ayakta duruyoruz. Ayakta duruyorum, onun için onların devamını rica ediyorum. Dualar bizden çekiliverse, çünkü kendimizin hiçbir bir şeyine, samimiyetle söylüyorum, hiçbir şeyine itimat etme veya güvenme durumunda değiliz. Rabbim bizi kulluğunda daim eylesin. Hep beraber birbirimize takviye olacağız inşallahurrahman. Ama işte böyle güzel amelleri teşvik, güzel amelleri yönlendirme, hatırlatma ile فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ mu'minin diye daha evvel okumuştuk ayeti kerimeyi. Hatırlatacağız birbirimize ve de e, iyilik ve güzellik de yaşamaya çalışacağız. O güzelliklerin içerisinde, o güzel amellerin içerisinde yaşamaya gayret edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tembihlerine uyacağız. Ayet-i kerimelerin müjdesiyle inşallahurrahman gönlümüz feruh ve fakur olacak. Gönlümüz rahat olacak ve de ümitsizliğe asla düşmeyeceğiz. Ümitsizliğe asla düşmeyeceğiz. Ne demişti şair? Ne kadar mücrim isem yine olmam gamnak, elde hücceti rahman iken ve ma arselnak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahibimiz, efendimiz, peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş iken ben ne kadar günahkar olursam olayım yine kederli, yine üzgün, yine ümitsiz asla olmam diyor şair. Biz de aynı noktada, aynı çizgide olmaya çalışacağız inşallahı rahman. Kaldı ki Rabbimiz rahmet kapısını geceleri açık tutuyor. Biliyorsunuz daha önce tövbe konusunu işlerken bu hadisi şerifi okumuştuk Aleyhissalatu vesselamdan. Rabbimiz geceleri tövbe kapısını açık tutuyor ki gündüz günah işleyen kullarım gece tövbe etsinler diye. Gündüz açık tutuyor, gece günah işleyenler gündüz tövbe etsinler diye. Yani 24 saat ne zaman alemlerin yüce Rabbinin dergahına varsak cennet kapısı gibi devamlı açık, devamlı açık. Ve de Rabbimiz hep ben şunu cemaatime arz etmeye, kardeşlerime aktarmaya çalışıyorum. Çok küçük şeylerle Rabbimiz çok büyük günahları affediyor. Dağlar gibi günahlar küçük şeylerle affediliveriyor. affediliveriyor. Bakın onları beraberce bugün görmeye çalışacağız rahman. Dedim ki yani tekrar ediyorum. Hacceden kardeşlerim analarından doğdukları günkü gibi temizlendiler. Peki biz ne yapacağız? Burada kaldık diye mahrum mu olacağız. Yok. Biz de işte hacca benzer, Arafat vakfesine benzer, öyle öyle bir zaten hepimiz aynı kapının köleleriyiz, kullarıyız. Öyle bir efendim vesileye sarılacağız inşallahurrahman. Hepimiz istifade etmeye çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşin söyleyeyim. Hadisi şeriflerin sonunda bir tabirleri var. Kim şöyle şöyle amel yaparsa veya şu ameli işlerse veya bu tesbihi okursa günahları affolunur. İsterse o günahlar okyanusların, deryaların, denizlerin köpükleri kadar da olsa diye buyuruyor bazı hadis-i şeriflerin sonunda. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Ben o hadisleri bugün seçmeye çalıştım. İnşallah biz onları yapalım. Göreceksiniz ki zaten bildiğiniz efendim tesbihler, tehliller. Ee, ama işte Resulullah'ın tarifine göre yapar isek inşallah bizim de geçmişimiz affolunur. Niye? Çünkü müminin amel defterinde büyük günah olmaz. Bunu her zaman söylemeye çalışıyoruz. Müminin amel defterinde faizdir, tabii başta şirk, Allah'a şirk koşmak Rabbim korusun. Faizdir, içkidir, kumardır, zinadır, özür diliyorum Anne ve babaya isyandır veya işte sihir ve büyü yapmaktır. Hani Resulullah'ın sayıyor. Değişik kitaplarımızda bunlar değişik sayılarda verilmiş. Kimisinde atmış, kimisinde yüz, kimisinde yüz yirmi kadar sayılmış büyük günahlar. Müminlerin amel defterlerinde bu büyük günahlar yoktur. Olmaz. Olmaz. Yani e, mümin... Büyük günahlardan temiz yaşayan insandır hakiki mümin. E küçük günahlar zaten beşeriyet icabı. İşte şimdi affolunacak. Görüyoruz. ve selam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar. Sübhanallahi ve bihamdihi diye bir kişi bu tesbihi Ben kale sübhanallahi ve bihamdihi fi yevmin mi'etemerrah bir günde bu tesbihi bir kişi yüz defa okuyacak olursa nasıl? Sadece yüz defa. Ve kısacık bir tesbih. Sübhanallahi ve bihamdihi. E hocam biz biliyoruz bunun ikinci bir bölümü var. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi lazım. Bu rivayette o yok. Sadece i̇mam Müslim, Tirmizi ve Nesai rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Böyle kütüb-ü siteden, üç kıymetli kitabımızdan almış tergib sahibi. Günde yüz defa Sübhanallahi ve bihamdihi diyecek olursa bir kişi. Gufirat lehu zunubuhu ve inkânet mithle zabadil bahr günahları denizlerin, deryaların, köpükleri kadar da olsa cenab Hak günahlarını affeder diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Tahmin ediyorum 10 dakikada okunur, rahatlıkla. Sübhanallahi ve bihamdihi, Subhanallah ve bihamdihi, sübhanallahi ve bihamdihi. Mesela sabah namazından evvel, sabah namazının farzıyla sünneti arasında, sabah namazından sonra veya yaslı namazından sonra, ne zaman olursa olsun. Tabii teheccüd vaktinde, gecede, sabah namazında olan, ezkara yani sabah vaktinde olanlara büyüklerimiz biraz daha değer veriyorlar hele hele teheccüd vaktinde olacak olursa eğer yani babacığımın böyle her gün değişik okuduğu tesbihleri vardı inşallah bir vesileyle ben onları sizlere aktarmaya çalışayım onlardan biri de bu Sübhanallahi ve bihamdi e hocam biz Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahi'l-Azim diye de ilave ediyoruz peki onun için Resulullah ne buyuruyorlar Buhari'nin müttefakun aleyhi ve hadisi şerif bu. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Maci hep beraber rivayet ed ediyorlar. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, Kelimetani hafifetani lisan, feqiletani fil mizan, habibetani Rahman. sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahi lazim. İki kelime, iki cümle, iki kısa cümlelik birkaç efendim, bir şey var ki, iki kelime var ki, yani iki kısa cümle var ki, dile çok kolay. Ama mizanda terazide çok ağır, Allah'a da çok sevgili buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Dilde çok kolay, mizanda terazide yarın tartıldığı zaman çok ağır, Rabbimize de Allah'a da Rahman olan Allah'a da çok sevgili. Nedir o? Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahi Subhan Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahi lazim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde birinci bölümünü yüz defa okuyan için buyurdular ki deryaların, zaten bir Müslüman bundan fazla asla günah işlemez günde. Asla. Değil mi efendim? Denizlerin köpükleri kadar günlük te temizlik. Bundan daha fazlası olur mu? Olmaz. Öyleyse inşallah hatırımızda kalsın bundan sonra becerebildiğimiz kadar bunu ihmal etmeyelim. Günde yüz defa. Sübhanallahi ve bihamdi. Sübhanallah ve bir hamdi Sübhanallah ve bir hamdi Bir başka rivayet Yine bildiğiniz bir tesbih için Bunları sevaplarını bilerek okuyalım diye Tekrar ediyorum bugün Bunları ben değişik vesilelerle zaman zaman söyledim sizlere Zaten biliyorsunuz Ama bugün bunları topladım Rivayetleri topladım Hep böyle sizi bizi affettirecek İnşallah tesbihleri hatırlatacağım Bayram dönüşü Doğrusu Hacılarımızı karşılarken biz de onlar gibi temiz olalım diye gönlüm arzu ettiği için böyle bir şey gönlüme düştü. Siz değerli kardeşlerime aktarıyorum. Sohbet ediyoruz işte. Yani bu sohbetlerin gayesi dediğim gibi kendimizi temizlemeye çalışmak. Yine efendiler efendisi buyuruyorlar ki ilah ilah illallahu ahdahu la sharika la lahul mulk ve lahul hamd vehu ala kullu şeyin kadir <gülüyor> diye bir kişi on defa söyleyecek olursa bildiğiniz tesbih. Deme efendim? Bunu bir kişi tekrar ediyorum. La ilahe illallah, wahdahu, la sharika lah, lahul mulk, walahul hamd, vahhu ala kulli şeyin kadir. Eğer bundan bir kişi on defa söyleyecek olursa, sadece on defa, bir rivayette İsmail aleyhisselamın neslinden, halilullah İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamın neslinden dört kişiyi, dört köleyi Diğer bir Ebu, İmam Tabarani'nin bir rivayetinde ise e, yine İsmail aleyhisselamın neslinden on köleyi azat etmişçesine cenabı kendisine ecir verir diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. E, bu fırsatları niye değerlendirmeyelim, niye okumayalım? Yani ben her zaman söylüyorum hatırlıyorsunuz abdestli olmak güzel ama abdestsizken bile bunlar rahatlıkla okunabilir direksiyonda gidiyor kardeşimiz mesela sabahleyin işine gidiyor. Okuyalım 10 defa bunu. Evden camiye giderken, değil mi efendim? Oturmuşsunuz. demişsiniz ki hadi bir çay yapın çocuklar çay içelim. Efendim çay gelinceye kadar elinize tesbihi almışsınız. Bunları okuyu vermişsiniz. Misal. Yani böyle bunlar o kadar kolay alışverişler ki onlar bu, bunlar o kadar kolay ticaretler ki Cenabı Hak Hazretleri istifade etmeyi nasip etsin inşallahü Rahman. Sahabe ikram efendilerimiz bunları Resulullah'tan duydular mı asla ihmal etmiyorlardı. Birçok rivayet var. Resulullah'tan bunu duydum artık ömrüm boyu bunu ihmal etmedim. Mesela Allahu ekber kebira kethira, ve elhamdülillahi kesira ve ve asila. Bunu diyor Resulullah'tan bir defa duydum Hz. Ömer radıyallahu anh Hazretleri, artık ömrümün sonuna kadar ihmal etmedim onu. Hep okudum. Sahabe-i efendilerimiz hep böyleler. Biz de dilimizi bunlara alıştıralım. Yine Resulullah buyuruyorlar ki, yeryüzünde bir kişi, herhangi bir mümin, Abdullah İbni Amr radıyallahu anhüma efendimizden rivayet ediliyor. Bize en çok hadis rivayet eden Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden en çok hadis rivayet eden sahabi, o kıymetli zat, Allah onlardan razı olsun. Onlar bunları ezberlemeseler ve bize aktarmasalardı Resulullah'a nasıl ulaşacaktık değil mi değerli kardeşler? Buyuruyorlar ki efendimiz ma'ale'l ardı ahadun yekul la ilahe illallah vallahu ekber <gülüyor> ve la havle ve la kuvvete illa billah illa kaffarat anhu khatayahu wa la yakana misle bahr. Bir kişi bakın yine yine öyle bir müjde Günahları denizlerin köpükleri kadar olsa affolunur diye. Yeryüzünde bir kişi diyor aleyhissalatü vesselam, dünya neresinde olursa olsun yani bir mümin, La ilahe illallahü allahu akbar. Ve la havle ve la kuvvete illa billah ki biz Ali azim diye de ilave ediyoruz. Diyecek olursa günahları denizlerin, okyanusların köpükleri kadar da olsa affolunur diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bir temizlik vesilesi daha. Siz zaten bunu biliyorsunuz. E ise bundan da çokça okumak. Bir on defa, yeri gelir bir yüz defa. O yaşlı nenelerimiz, didelerimiz, ellerinden dedelerimiz. Yani ellerinden tesbih düşmeyen, o biraz işi emekliye efendim e, erişmiş olan, yani emekli olmuş olan büyüklerimiz. Bunları hep böyle okusalar değil mi ne kadar güzel olur. Cenab-ı Hak Hazretleri inşallah dilimizi Allah'ın zikriyle yaşartmayı bizlere nasip etsin. Sormuşlardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretlere. Amellerin, e, hallerin en hayırlısı hangisidir ya Resulallah? Ölüp giderken diliğin Allah'ın zikriyle yeşermiş olmasıdır. Allah'ın zikriyle yeşermiş olmasıdır. Neye dilimizi alıştırırsak, geçenlerde hocalarımızla yine konuştuk. Hani adamcağız bir ömür boyu ustalık yapmış. İşte Anadolu'da kerpiç keserler biliyorsunuz eskiden tuğlalar mı var? Kerpiç kesilir veya ya taştan yapılır ya kerpiçten yapılır evler. Büyüğüne ana deniliyor, küçüğüne kuzu deniliyor. Yani büyük kerpiç işte öyle 30'a 40 filan oluyor o. Büyüğüne e, ana kerpiç deniliyor, küçüğüne de kuzu deniliyor. Hep amelelerine usta, hep amelelerine ana ver, kuzu ver, ana ver, kuzu ver. Sekerat haline, haline ölüm haline gelmiş dilinde hep bu zavallının. Yani bayılmış bir halde gözlerini yummuş hep böyle söylüyormuş. Ana ver kuzu ver, ana ver kuzu ver. Ö, son nefes bakmış etrafındaki, o e, kendisini tanıyanlardan birisi, bir türlü vefat edemiyor, ölemiyor. Can boğazına gelmiş ama çıkmıyor. Kulağına eğilmiş demiş ki ustacığım kerpiç bitti iş paydos deyince nefes son nefesini vermiş ve vefat etmiş. Yani. Allah muhafaza buyursun. Başka şeylerle de ölünülebilir. Allah korusun. Allah korusun. Dilimizi ne ile yeşertmişsek veya dilimize neyi tesbih haline getirmişsek belli ki onunla öleceğiz. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfesin de bizim dilimiz hep böyle tesbihlerle Allah'ın zikriyle yeşermiş olsun. Şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra yine böyle güzel haberler var. Onlarla devam edeceğiz inşallah. Efendim Annelerimizden Cüveyriye annemiz radıyallahu anha, tabi bütün annelerimiz gibi ibadet ve taata, ezkara, evrada düşkün. Sabah namazından sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescitten geçerlerken görmüşler kendisini. Zikirle, tesbihle, tehlille meşgul, ibadetle meşgul yani. Aleyhissalatu vesselam bir iş için ayrılmışlar mescidi saadetten. Bir rivayette gün ortasına kadar aleyhissalatü vesselam geri dönmediler. Gün ortası döndükleri zaman Cüveyriye annemiz aynen orada gene ibadet ve taata devam ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, seni bıraktığımdan beridir burada hep ezkara, ibadete, tesbih'e devam mı ediyorsun? Evet ya Resulullah. Resulullah tabi tebrik ve takdir ile baktılar ama... Buyurdular ki, senden sonra ben üç, birkaç kelime bir şeyler söyledim ki, hani üçer defa tekrar ederek birkaç kelimeler söyledim ki, eğer tartılsalar, terazinin gözlerinde tartılsalar, senin söylediklerinden daha ağır gelirdi. Nedir onlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şöyle söylesen eğer, bunu eğer tutabilirseniz ve ezberleyebilirseniz, mükemmel bir e, hazine olur elinizde öyle diyeyim değerli kardeşlerim. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla bunu e, söylüyorlar Cüveyriye annemize ve de bize onun şahsında telkin etmiş oluyorlar. Daha önce ben bunu söylemiştim ama tekrar ediyorum. Zaten bugünkü sohbetlerimiz zikir konusunun bir tekrarı oluyor. Şöyle söyledi ve vesselam, Sübhanallahi adede halgih, Subhanallahi adada halqi, subhanallahi adada halqi. Üçer defa böyle. Arkasından Subhanallahi rıdha nafsi veya rıdha e nefsih de var. Yani değişik kitaplarda değişik rivayetler de görebilirsiniz. Yukarıdaki rivayette ver e, ve bihamdihi adede halqi ve rıdha nafsihi ve zinat ve midad kelimati şeklindeydi bu. Ama burada Resulullah İmam Tirmizi'nin rivayetinde üçer defa söylüyor. Adede khalqihi ve rıda nefsihi ve zine te arşihi, ve midade kelimatih şeklinde. Yani nasıl söyleyeceğiz? Üç defa, Subhanallah, adede khalqihi. Yarattıkları adedince Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Subhanallah, rıda nefsihi. Yüce zatı razı oluncaya kadar yüce Rabbimi e, noksan sıfatlardan tenzih ederim. Subhanallah, zine te arşihi. Arşının zinete değil de çekmeden orayı söylüyoruz. Zinete arşihi ağırlığı kadar. Arşının ağırlığınca Rabbimin 90 sıfatlardan tenzih ederim. Sübhanallah zinete arşihi. Dördüncüsü de sübhanallah midade, midade kelimati Üçer defa söylüyoruz hep bunları. Rabbimin kelimelerinin mürekkepleri miktarınca yüce Rabbimin 90 sıfatlardan tenzih ederim. Yani bunlar hep kitaplarımızda var. Hocalarımız ve bakarlarsa veya diğer dua kitaplarına bakarlarsa hep bunları görürler ve cemaatlerine telhin ederler. Hep beraber istifade etmiş oluruz. Sübhanallah, mesela bunu tesbihde söyleyebiliriz. Sübhanallah adede khalqihi ve rıda nefsihi ve zinat taarşihi ve midade kelimatih veya elhamdülillah adede khalqihi ve rıda nefsihi ve zinat taarşihi ve midade kelimatih Allahu akbar İnşallah burada sadece tesbihte söyleniliyor ama umarım ki Rabbim hepsini de kabul eder. Hepsini de kabul eder. Mesela Allahu Akbar, Ekber adede khalqihi ve rıda nefsihi ve zine te arşihi ve midâde kelimatih salat Selam'da da ben şöyle söylüyorum. Arzu ederseniz siz de öyle söyleyebilirsiniz. E, Tabi birazcık Arapça bilgisine ihtiyaç var burada. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed adede khalqike ve rıda nefsike ve zine te arşike ve ya Rabbi, yarattığın varlık adedince razı olacağın kadar ve arşiğin ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkepleri adedince edince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamda bulun. Yani bütün tesbihleri böyle okuyabiliriz. Aleyhisselatu ve Vesselam buyuruyorlar ki, yani yarım gün böyle ibadet ve taata bulunan Cüveyriye annemize, Keşke böyle söyleyi vereydin, bunlar daha ağır gelirdi diye. Sallallahu Aleyhi ve Sellem hatırlatmada bulunuyorlar. Yani bunlara dediğim gibi dilimizi alıştırmalı. Bir defa ezberlersek o kendiliğinden dilden dökülür, değerli kardeşler. Kendiliğinden dilden dökülür. Dedik ya Rabbimiz çok kısa görünen çok basit gibi görünen yani dilde basit gibi görünen birçok ezkar ile nice sevaplar veriyor kullarına nice ikramlarda bulunuyor. İşte ben de bugün siz değerli kardeşlerime bunları hatırlatıyorum. Yine yine daha önce söylemiştim. Bunu cemaatime aktarmaktan fevkalade zevk duyuyorum. Çünkü çok tatlı bir çok tatlı bir rivayet. Kullardan biri bir gün şöyle demişti. Rivayetin biri böyle. Ya Rabbi lekel hamd kama yanbagi li celali ve çik ve alâzîm Ne olur. Bunu böylece yazın ve ezberleyin. Daha önce demiştim ki bu tesbihi size aktardığım zaman Arabistan'da kardeşlerimizi görüyorum ben hep namazda söylüyorlar bunu. Rüku'dan sonra semiallahül limen hamideh diyoruz ya. Allahumma rabbena ve lekel hamd diyoruz ya arkasından orada bunu söylüyorlar. Allahumma rabbena ve lekel hamd. Kemâ yenbagî li ya Rabbi, yüce zatın büyüklüğü, saltanatının azameti ne kadar e, seni övmeye, seni methetmeye layık ise o kadar seni över, seni metederim ederim ve seni tesbihde, tehlilde bulunurum Ya Rabbi dercesine. Alemlerin yüce Rabbine bir hamd ve sena. Yani Rabbena lekel hamd, Ya Rabbi sana hamd olsun. Nasıl? Tabi Arapçayı Türkçe'ye çevirmek her zaman öyle kolay olmuyor. Orada anladığınız manayı burada istediğiniz gibi ifade edemiyorsunuz. Benim tercemede çok zorlandığım şeylerden biri de bu. Yani Arapça okunduğu zaman ki o saltanat, o güzellik Türkçe'ye tercim ettiğiniz zaman küçücük kalıyor. Doğruyu söyleyeyim. Yani Allahu Ekber demekle Tanrı oludur demek arasındaki fark gibi yani. Ee, i̇şte... Ezanı öyle okumakla Tanrı oludur, Tanrı oludur diye okumak arasındaki fark gibi sanki. Onun için kardeşlerimin bunu bu kadarcık bir cümleyi Arapçasını ezberleyip de öylece okumalarını gönlüm arzu ediyor. Allahumma rabbena ve lekel hamd. Ya Rabbi hamd sana olsun. Nasıl? Kama yanbagili celali vechik. Yüce zatının büyüklüğüne ve azizim sultanik efendim saltanatının azametine yakışır şekilde ya Rabbi. Ama dediğim gibi doğrusu Arapçasının yerini tutmuyor bu tercüme. Öyle olunca ben de kardeşlerime diyorum ki bunu ne olur böylece verin. Bakın tekrar ediyorum birinde olmasa diğerinde yazarsınız veya kaydedersiniz. rahman e, ve de ezberleyip sonunda da bana dua edersiniz. Bunu böyle söylemişti diyor ve Vesselam Efendimiz Hazretleri. İlk defa duyuyorlar. Kullardan biri bunu böyle söylemiş. İlk defa duyuyorlar bunu böyle melekler. Acaba bunun sevabı ne kadar? Nasıl yazsak filan birbirleriyle istişare ederlerken hani sağımızdaki solumuzdaki melekler Rasul'a buyuruyorlar ki o kadar ağır geldi ki acaba ne kadar sevap yazacağız? O kadar zorlandılar ki alemlerin Yüce Rabbinin katına çıktılar. Dediler ki Ya Rabbi kulun bir şeyler söyledi. Bir, bir zikirde, bir tesbihde, bir hamdde bulundu. Biz nasıl yazacağımızı bilemedik Ya Rabbi. E tabi alemlerin Yüce Rabbi biliyor ama bildiği halde meleklerine sordu. Kulum ne dedi? Böyle söyledi ya Rabbi. Allahuma Rabbana ve lekel hamd kema yenbegili celali ve vele sultanik. Kulumun ne dediğini aynen yazın yarın kıyamet gününde sevabını, ecrini vermeyi bana bırakın buyurdular. Buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Ben de siz değerli kardeşlerime bunu hatırlatıyorum. Hand ve senada en mükemmel hamdlerden bir tanesi. O namazda da söyleyebiliriz bunu. Efendim namazın dışında da Rabbimize hamd edeceğiz. Yine mesela İmam-ı Nebevi Hazretleri diyor ki, Bir kişi ben hamd ve senanın en mükemmeliyle Rabbime hamd etmek istiyorum diye kendi kendine böyle söz verdi, ahdetse veya yani hatta adak adamış olsa şöyle söylemesi gerekir. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiran, tayyiben, mübareken fihi ala kulli hal, hamden yuva fi ni'amehu ve yukafi'u Bunu da izberleyi vermeli değerli kardeşler. Evet, üç defa böyle söylenilmiş. Ee, bunu böyle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum'a Efendimiz'den rivayet ediliyor. Bir kişi böyle söylerse buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, melekler derlermiş ki, Ya Rabbi biz bu kulunun, tahdis e, takdis ve tahmidinin sevabını yazamıyoruz. Yani bu bunu bunun sevabını yazamıyoruz. İnşallah ileride onu da getireceğim size. Bir kul Arafat'ta bir tesbih de bulunuyor. Onu ileride söyleyeceğim inşallah. Ee, ertesi sene yine Arafat'a çıkmış. Aynı tesbihi okumaya devam ediyor. Melekler diyorlarmış ki ya Rabbi biz bu kulun geçen sene söylediği bu tesbihin sevabını daha yazmaya bitiremedik. Bu kulun melekler söylüyor bunu. Bu kulun yine geldi Arafat'a aynı tesbihi gene söylüyor ya Rabbi. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Söylüyorsunuz Arafat'ta birkaç kelime söylüyorsunuz. Melekler yazmaya devam ediyorlar. Bilgisayar çalışmaya devam ediyor. Ya böyle olmak iyi değil mi? Böyle olmak ne güzel değil mi efendim? Buna benzer şeyleri hep söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz inşallah. Rabbimiz buyuruyorlarmış ki, kulumun dediği gibi yazın, bir evvelki rivayette olduğu gibi bunu da, sevabını kıyamet gününde vermek üzere bana bırakın. Siz onun, sanki Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Siz onun sevabının ne kadar olduğunu bilemezsiniz ve yazamazsınız. Nasılmış o? Bir daha okuyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden, kethiran, tayyiben, mübareken fih. Hamden yuafi mubârakan fî alâ kulli hâl bu rivayet, bu rivayette böyle var. Alâ kulli hâl hamden yuvâfî ni'amahu ve yukâfiu mazîde. Bir daha okuyayım. Elhamdülillâhi rabbil âlemin hamden kesîran tayyiban mübârakan fîhi alâ kulli hâl hamden yuvâfî ni'amahu ve yukâfiu mazîde. Böylece ezberliyoruz ve de böylece okuyoruz. Efendim namaz bölümüne baktığım zaman aynı rivayetin namazda da okunduğunu gördüm. Bir zat resul sallallahu aleyhi ve sellem onu da ilave edeyim. Böyle ikisini beraber inşallah tamamlamış olalım. Bir zat resul sallallahu aleyhi ve sellem Semi Allahu limen hamideh dedikten sonra Rabbana velekel hamd, hamden keziren tayyiban mübareken fi sadece bu bölümünü söylediler. Hamden kethiran tayyiben mübareken fih. Resulullah namaz bittikten sonra dediler ki kim o zat, kim kim söyledi bunu böyle? O sanki böyle bir acaba ben yanlış bir şey mi söyledim veya niye böyle yaptım gibi önce seslenemedi. Resulullah buyurdular ki güzel bir şey söyledi, hayırlı bir şey söyledi. Kim söyledi onu? Sahabeden bir zat kalkarak ben söyledim ya Resulullah. Allahumma rabbena ve lekel hamd. Hamden kethiran tayyiben mübareken fih. Resulullah buyurdular ki, 30'dan fazla meleğin, bu tahmidin, bu hamdin, bu zikrin sevabını, sen daha önce yazacaksın, ben daha önce yazacağım diye, aralarında yarıştıklarını gördüm buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ne güzel şeylerdir. Bunlar mümin olmanın bereketidir. Bunlar müminlere, Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütuflarıdır, ihsanlarıdır, ikramlarıdır. Hani, temizlenmek için vesile arıyoruz ya işte bunlar. Yani öyle bir öyle bir tesbih düşünün ki işte melekler yarışıyorlar veya aciz kaldıklarını itiraf ediyorlar. Bunlar böyle amel defterimizde olsa ne güzel olur? Ne güzel olur? Evet. Diğer bir rivayette, diğer bir rivayette 13 melek gördüm ki, Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna bu tesbihin bu tahmidin yani hamd etmenin sevabını sen çıkaracaksın ben çıkaracağım bir aralarında yarışıyorlardı diye buyurdular Ali Salih Vesselam Efendimiz Hazretleri. Evet, İmam-ı Nevevi Hazretlerinin hatirasında aktardık. Bir kişi mükemmel bir hamd ile Rabbime hamd etmek istiyorum derse böyle söyleyecek. Allahumma rabbena ve lekel hamd hamden kesilen, طيبا, مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Evet, değerli kardeşlerim dedik ya bütün bunlar bize Rabbimizin ihsanları ve ikramları. Cenabı Hak cennet nimetleri sunuyor bize. Cennet nimetleri sunuyor, değil mi? Hani İbrahim Aleyhisselam e, Miraç gecesinde Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Hazretlerini görmüş. Bir rivayette öyle tatlı bir hatıra da var, bir tatlı bir yön de var. Ümmetine benden selam söyle ya Muhammed. Cennet eee ziraati yapsınlar. Cennetin toprağı fevkalade münbit. Arsası da arazisi de çok geniş. Onun ziraati de ekim dikimi de la havle ve la kuvvete illa billah tesbihidir. Dünyadayken çokça söylesinler diye buyuruyor İbrahim aleyhisselam. Bize bize böyle hatırlatıyorlar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de La havle ve la kuvvete illa billah Biz el-aliyyil azim de ilave ediyoruz. Yani Rabbimizin iki sıfatını da oraya ilave ediyoruz. Olabilir, hiçbir sakınca yoktur umarım ki inşallah. Yani la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil al azim Muhteşem bir tesbih. Muazzam bir tesbih değerli kardeşlerim. Kenzun min kunuzil cennet. Cennet hazinelerinden bir hazinedir diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Onun için yani biz insanlar böyle e, değişik şeyler ararız. Yani günümüz insanı haşa sanki... Cenab-ı Hak hazretlerinden katından yeni vahiy indirse Ne bileyim yeni şeyler olsa Hani müşrikler de öyle söylüyorlardı Bu Kur'an-ı Kerim'i değiştir filan Bizim insanımız da bazen böyle değişik şeyler arar Ne gerek var yahu Ne gerek var İşte bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek dilinden dökülmüş tesbihat Hani bazı değişik şeyler görürsünüz Değişik hadis mecmualarında Ayetlerden ve hadislerden alınmamış değişik dualar var Geri gelmişken söyleyeyim Kaynağı ayet değil, kaynağı hadis-i şerif değil, İslam büyüklerinden birinden de değil, değişik şeyler. İnsanımız onlara bir daha çok merak ediyor. İşte dua kitabını bastıran ona bir isim de takıyor. Bir şeyler söylersem yanlış anlaşılabilir. Şöyle dua, şu dua, Arşur Rahman duası, filan dua, filan dua. Aslını ayet ve hadiste görmüyorsunuz. Selefi salihinden, İslam alimlerinden görmüyorsunuz. Yok yok ona, ona gerek yok. Ayet ve hadislerden alınmış dualar daima en kıymetli dualar. Ben onları hem de inanın böyle rivayetleri tahlil ederken yani rivayetleri böyle ayıklarken mümkün olduğu kadar sahih olan, ravileri fika olan, güçlü olan rivayetleri size getirmeye çalıştım. Zaman zaman da e, kaynağını da söylüyorum ki siz değerli kardeşlerim tereddütte kalmayın. Bunlara rahatlıkla devam edin rahman. Rabbimiz, Rabbimiz sizin de bizim de yolumuzu açık eder diye ümit ediyorum. Yani e, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Derdiniz mi var? Devam edin. Sıkıntınız mı var? Devam edin. Hastalığınız, hastanız mı var? Devam edin. Yani maddi manevi, ailede problem var, ticarette problem var, herhangi bir sıkıntınız var, eşinizden şikayetiniz var, kocanızdan şikayetiniz var, evladınızdan şikayetiniz var meseleyi Allah'a havale etmek demektir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'tan başkasında ne güç var, ne kudret var, ne imkan var, ne saltanat var. Her şeyi bir tarafa atıp, meseleleri alemlerin yüce Rabbine Allah'a havale etmek demektir. Onun için, aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar, cennet hazinelerinden bir hazinedir. Çokça devam edelim inşallahurrahman. Bir kişi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de devam ederse, Resulullah buyuruyorlar, Cenab-ı Hak onun 99 derdine deva ihsan edermiş. Hadiste böyle buyuruyor. Cenab-ı Hak o kuluna 99 derdine deva ihsan eder, en küçüğü gönlündeki bütün kederi söker alır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne istiyoruz? Stres, sıkıntı filan falan keder düşünüp duruyorsun. Düşünüp durma. Nasrettin Hoca Efendi Hazretlerinin dedikleri gibi. Düşünüp durmayınız. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Çokça okuyalım inşallah. Cenabı ı Hak Hazretleri gönlümüzdeki kederleri alsın, dağıtsın ve gönlümüze imanın, Allah'a kulluğun ve Rabbimize teslimiyetin neşesini ihsan etsin. İnşallah İbrahim Aleyhisselam'ın da bu, e, bu arada hatırasını siz değerli kardeşlerime aktarmış oldum. İbrahim Aleyhisselam da aynı tesbihi. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim'i tavsiye ediyorlar. Şimdi yine bir kısa aramız olacak galiba. Evet saatimiz gelmiş. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Efendim bu arada kısa bir e, kıssa arz edeyim siz değerli kardeşlerime de şöyle sohbette bir ara olmuş olsun. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz biraz evvel cennet e, ziraatini bize haber vermişti. Hatta bizlere selam da göndermişti. Ve aleykesselam ya halilallah diyoruz. Rabbim duyursun inşallah rahman ee, u Zül Celal Hazretlerinin selamı, selameti, rahmet ve bereketi Resulullah'ın üzerine ve de İbrahim Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerin üzerine olsun. İbrahim Aleyhisselam için Cenabı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler e, ayırmış. Yani kendinden çok bahsedilen, adına sure olan peygamberlerden birisi biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Halilullah diyoruz. Allah'ın dostu da. Bir ayet-i kerimede e, şöyle buyruluyor Es-saadi billah. "Ve kedalika nuri İbrahim melekut's semavati vel ard ve li yekuna sapa sağlam inananlardan ikan derecesinde iman edenlerden olsun diye biz e, böylece göklerin ve yerin melekûtunu yani kudret Allah'ın oradaki kudret ve saltanatını İbrahim'e gösterdik buyuruyor Rabbimiz. Cenabı Hak Hazretleri İbrahim Aleyhisselam seçilmiş bir peygamber. Gökleri nasıl idare ediyor? Yeryüzünde nasıl ibretler ve hikmetler var? Kudret harikaları var? Onları İbrahim Aleyhisselam'a gösteriyor. Yani güneşler, aylar, yıldızlar, kainat, uzay boşluğu neler olmaz ki artık. Galaksiler, efendim, sonra yeryüzü, denizlerin dibi hatta diyor tefsirlerimiz yer altındaki bütün hadisatı işte o petrol kuyuları, madenler, o magma tabakası, o cehennem gibi yanan merkezi, o çekirdek her şeyleri İbrahim Aleyhisselam'a gösterdi. Bu arada tüm dünyayı görmüş oldu İbrahim Aleyhisselam. Şöyle çok kısa bir latife. Bu arada büyük günah işleyenleri de gördü İbrahim Aleyhisselam. Büyük günah işleyenler hakkında yani o kudret, o saltanat, o muhteşem nizamı görüp de buna rağmen büyük günah işleyenler olunca Ya Rabbi bu bunların cezasını ver dedi. Cenab-ı Hak azetleri o büyük günah işleyenleri veya bir tanesini helak etti. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla çok çirkin bir haldeydi, çok kötü bir haldeydi. Beddua etti Anadolu tabiriyle İbrahim Aleyhisselam. Fakat bunun üzerine ya İbrahim buyuruyor Cenab-ı Hak azetleri, sen duası makbul bir kulsun, kullarıma niye böyle beddua ediyorsun? Onlara beddua etme. Bir kavmin helakini istiyor İbrahim Aleyhisselam, o puta tapanların filan. Ya Rabbi yedi sene bunların üzerinden rahmetini al. Rabbimiz razı olmuyor. Onlar benim kullarım ya İbrahim. E öyleyse beş sene al ya Rabbi. E o da çok ya İbrahim. Üç sene al e, İbrahim aleyhisselamın hatırına Cenab-ı Hak Hazretleri o, o insanlardan üç sene rahmetini kaldırıyor. Ama içlerinde büyük günah işleyenler olduğu halde Cenab-ı Hak Hazretleri, Yine o insanlara kıyamıyor. Tefsirlerde rivayetler bunlar tatlı hikayelerdir. Yani Rabbimizin insana verdiği değerdir bu. Çok kısa arz ediyorum. Arzu edenler bu ayet kelimenin tefsirine ve İbrahim Aleyhisselam'dan bahseden diğer ayetlerin tefsirlerine bakabilirler. Efendim e, alemlerin yüce Rabbi 7 seneye 5 seneye razı olmuyor. 3 sene kıtlık veriyor. Sonunda İbrahim Aleyhisselam buluyorlar. Tevbe ediyorlar. Neyse diğerinde de Rabbimiz buyuruyorlar ki neden beddua ettin kuluma ki helak oldu küfür üzere öyle öldü. Ben ona bakarsın ömür veririm sonradan hidayete erer. Büyük günah işliyor olsa bile ima, ehli imandan birisi ise eğer o haliyle ya tövbe eder veya benim huzuruma gelir. İstersem ona azap ederim, dilersem onu affederim. Yani niye, niye kullarım için böyle söylüyorsun? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Alemlerin Yüce Rabbi hele hele mümin kullarına merhamet ediyor. Rahmet ediyor. İşte o rahmetinin, o merhametinin bağışlamasının neticesi kullarına temizliyor. Dedik ya bahane Rabbi, Hac ediyor, affediyor. Zekat veriyor, affediyor. Ramazan'da affediyor. Cuma kılıyor, affediyor. Beş vakit namaz, affediyor. Yani mesela namaz konusunu değil mi aktarmıştık. Daha önce de söylemiştim, hatırlıyorum. resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri o rivayetleri de aldım tahmin ediyorum, aktarayım sizlere. Yani mesela bir e, hani dedik ya, haccedenler gibi affolunmanın yollarını bugün gösteriyoruz değerli kardeşlerimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Men tevadda'a fe ahsenel e. kim güzel bir abdest alır? Şuna bakınız, bir abdest kaç dakikada alınır? Üç dakikada alınır. Biraz e, bizim gibi müşkil peset olanlar hadi diyelim 5 dakikada aldılar. 5 dakikada bir abdest alındı. Menteva dafi ahsenu wudu. Bir kişi güzel abdest alır. Abdestini de güzel alacak olursa şöyle tertemiz hani Anadolu tabiriyle kıcır kıcır bir abdest. Sonra salar Arkasından da iki rekat bir namaz kılarsa abdest şükrü diyoruz ya Anadolu'da buna. Eee la ama o iki rekatta da böyle kafasına gönlüne bir şey takmaz. Allah'ın huzurunda olarak Hani, ve ladinem onlar, hadaflı hal fi namazda o xush huş, xushü ile haşiyetle başka bir şey vesvese gönlüne gelmeden iki rekat bir namaz kalacak olursa, o fira lehü maatekaddem midem bi, geçmiş günahları toptan affolunur diyor. 3 dakikada 5 dakikada bir abdest alıyorsunuz. 3-5 dakikada da iki rekat bir namaz kılıyorsunuz. Bir ömürlük günahı Cenab-ı Hak azetleri affediyor. Yani Rabbimiz daha ne yapsın? Zaman zaman söylüyorum ya değerli kardeşlerim. Şuna bakınız. Yani Resulullah Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine bakın abdestle ilgili bir başka rivayet. Sizden biriniz güzelce bir abdest alır. Resulullah böyle buyuruyorlar. Sizden biriniz İmam-ı Müslim Ebu Davud İbn Mace rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Sahih-i Müslim'den almışız. Ebu Davud ve İbn Mace kütübi siteden üç kitap beraber zikrediyorlar bunu. Resulullah buyuruyorlar ki: "Sizden biriniz güzelce bir abdest alır. Abdestinin arkasından da şöyle söylerse: Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü." Yani kelime-i şehadet bir nevi söyleyecek olursa vahdehu la ilave ederek وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ buyuruyorlar ki Resulullah cennetin sekiz kapısı birden kendisi için açılır ve dilediğinden gir denilir. Yani ne güzel, ne güzel. Ebu Davud da rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud'un rivayetinde şöyle bir ilave varmış. Hani ezberleyeceğiz bunları da okuyacağız dedim ya. Abdestini güzelce almış. Arkasından şöyle söylüyor. Eşhedu اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهْدَهُ لَا ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahumme ec'alni min et-tevabîn ve min el-mutazahhirîn. Ya Rabbi beni çok tevbe edenlerden ve de çok temizlenenlerden kıl Allah'ım. Bunları ne olur Arapçasını imkanı olanlar ezberleyiversinler. Yani başka şeyler söylemeyeyim artık hadi. Ezberleyelim bunları. Ve de böylece okuyalım inşallahurrahman. Allahümme cealni minettevvabîn ve cealni minelmütedahirîn. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri öyle buyuruyorlar. Cennetin sekiz kapısı birden ardına kadar açılır. İstediğin kapıdan cennete gir diye kendisine buyurun denilir. Daha ne olsun, daha ne olsun değerli kardeşlerim. Evet. Bir kişi yine yine abdestle ilgili madem o konuyu açtık ıı, tamamlayalım. Bir kişi güzelce abdestini alırsa diyor Ali Aleyhisselam. Abdestten sonra da Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammedun abduhu rasuluh. diyecek olursa diğer bir rivayet bu. Gufir lahu ma beyne'l vudu'eyn iki abdest arasındaki bütün günahları affolunur kendisine diye buyuruyor Ali Aleyhisselam. Abdest alıyorsunuz. Tırnaklarınızın dibindeki günahlar dökülüyor aleyhissalatü vesselam. Göz kapağınızın içindeki günah, yani yüzünüzü yıkadığınız zaman, elinizi yıkadığınız zaman, kulağınızı mesh ediyorsunuz, kulağınızla işlediğiniz günahlar, hepsi dökülüyor, hepsi dökülüyor. Yani mümin için ne güzel imkanlar bunlar, ne güzel imkanlar bunlar. Evet, devam ediyoruz. İbrahim aleyhisselamın o, o halini de böyle hatırımızda tutalım. Cenab-ı Hak Hazretleri bize rahmet ediyor, merhamet ediyor. Yani e, hatırlayınız mesela, Amener Resulü değil mi? Çocukluğumuzda Allah o dedelerimizden razı olsun, analarımızdan, babalarımızdan razı olsun. Bizi mahalle mektebine gönderiyorlar. Ve de şimdi artık ilkokulumuzda da, ilkokullarımızda da Kur'an dersleri var. İnşaallahu Rahman bir gün, Ümmeti Muhammed, bütün evlatlarını o Kur'an dersi almaya mecbur ederler. O seviyeye gelirler inşallahurrahman. Yani bu senede rekor bir seviyede çok güzel bir müracaat oldu. Maşallah, barekallah. Allah onlardan özellikle razı olsun. Yani mesela amene Resulü'ye ezberletiyorlar. Hocalarımız, çocukluğumuzda ezberlemişiz. Çok küçükken. Çok küçükken mahalle mescidinde müezzinlik yapıyorduk. Bazen de öyle o ince sesimizle geçiyorduk. Büyüklerimiz bize müsaade ediyorlardı. Amel-i Resulü okuyorduk filan. Resulullah buyuruyorlar ki bir gece bir kişi o Bakara suresinin son iki ayeti kerimesini okusa korunmak için Cenab-ı Hakk'ın koruması için o iki ayet kendisine kafidir. Hani imamlarımıza görev vermişler de büyüklerimiz dedelerimiz vaktiyle Yası namazından sonra mihrabı olarak amen Resulü okunuyor ya... ...işte hikmeti bu. Tesbih çektiriyorlar mesela bize değil mi? Namazdan sonra müezzin kardeşimiz vazifeli bize tesbih çektiriyor. Tesbihdeki güzellik nasıldı? Daha önce ben size söylemiştim ama bir daha aktarayım. Bir daha aktarayım. Efendim... resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine... ...Sahabe-i Kiram'ın fakirul hal olanları geldiler... Ve de dediler ki, Ya Resulallah, zengin kardeşlerimiz, zengin olan kardeşlerimiz bizi hep geçiyorlar. Sadaka veriyorlar, zekat veriyorlar, hayır yapıyorlar. E biz onların gerisinde kalıyoruz Ya Resulallah, cennette onların arkasında mı kalacağız böyle? Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ben size bir şey söyleyeyim, talim edeyim, bir şey öğreteyim. Onların yaptıkları hayır gibi siz de aynı hayra, aynı ecre ulaşırsınız. Ne yapacağız Ya Resulallah? Her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyeceksiniz bir rivayet böyle. Sonra da bunlar 99 eder, 100'e La ilahe illallah ve la şerike leh mulk ve lehu l ve hu ala kulli şeyin kadir diye tamamlayacaksınız. Diğer bir rivayette, 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber diyeceksiniz, 100'e tamamlanacak. Sevindiler gittiler, sevindiler gittiler. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bunu müjde olarak verdikten sonra buyurdular ki, bir kişi böyle her namazdan sonra 33 Subhanallah. 33 elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der. Sonra da la ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehu ve lehu hamdu ve ala kulli şeyin kadir diye tamamlayacak, yüze tamamlayacak olursa hu firat lehu katayahu ve inkânet mithle zebedil bahar. Günahları, bakın her namazdan sonra diğerine abdest ayrı, abdesti söyledik namaz ayrı. Sadece bu tesbihattan dolayı Resulullah buyuruyorlar ki, bütün günahları, okyanusların, deryaların, denizlerin, köpükleri kadar da olsa Cenab-ı Hak kendisini affeder. Oturduğumuz yerde tesbihimizi alıyoruz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber tamamlıyoruz. Müjde karşılığındaki müjdene denizlerin, köpükleri kadar da olsa günahların affolunacağıdır. Yani tabii işin latifeli yönü, diğer bunu diğer zengin sahabi yani maddi imkanı iyi olanlar Duydular bunu öğrendiler Resulullah'dan. Onlar da yapmaya, onlar da tesbih çekmeye başladılar. Fakir olan sahabe-i kiram efendilerimiz geldiler. Ya Resulallah bunu zengin olan kardeşlerimiz öğrendiler. Onlar da yapıyorlar. Resulullah bu defa buyurdular ki yeşa. Bu Allah'ın fazladır artık. Buna hiç kimse karışamaz. Dilediğine verir Allah. Ama siz buna devam ediniz. Devam ediniz. Yani her namazdan sonra tesbih çekmenin ecrine, sevabına ve güzelliğine bakınız. Değerli kardeşler. Yine bir başka rivayet. Ee, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir kişi günde yüz defa, bu da bildiğiniz tesbih ama sevabını öğrenin diye söylüyorum. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehu'l mulk ve lehu'l hamd ve ala kulli şeyin kadir diyecek olursa yüz defa, namazdan sonra veya ne bileyim camiye erken gelmiştiniz, sabah namazından sonra veya yastıdan sonra yani mesela bir kanaldan haber dinlesek ondan sonra da bu tesbihden okusak bütün kanalların haberlerini dinliyoruz ya mesela yani. Efendim Resulullah buyuruyorlar ki bir kişi günde yüz defa bu tesbihi okuyacak olursa on köle azat etmişçesine Cenab-ı Hakk kendine ecir verir bir. Kendisine yüz hasene yazılır, yüz günahı silinir. O gün için şeytandan korunur. O gün sabahtan akşama kadar veya akşam okuluysa akşamdan sabaha kadar e, Cenab-ı Hak şeytanın şerrinden o kişiyi korur. Sonra onun aynısını okuyanlar müstesna hiç kimse o kişinin sevabına erişemez. Ancak bir ikinci kardeşi o da yüz defa okumuşsa eğer bu tesbihi ne hala? Onların sevapları eşit olur. Onun dışında hiç kimse bu sevaba erişemez buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Efendimiz Hazretleri değerli kardeşlerim şurada birkaç daha vaktimiz de daralıyor ha, onu da onu da söylemiş olayım her namazdan sonra ayetül kürsiyi de okumayı ihmal etmiyoruz değil mi efendim onu da söylemiştik daha önce kim her nam, farz namazdan sonra ayetül kürsiyi ayetül kürsiyi okuma devam edecek olursa o kişi ile cennet arasında sadece ölüm vardır diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne demek bu? Her namazdan sonra ayetül kürsüyü okumaya devam eden öldü mü? Bi iznillah cennete. Dünyadayken cennet vizesini böyle pırıl pırıl almış oluyor demektir. Yani İhlas Suresi için işte Kur'an-ı Kerim'in üçte biri olduğuna dair rivayetleri hatırlayınız. Mesela her gece Tebareke Mülk Suresini okumak. Kabir azabına engeldir diyor ve Selam. Buyuruyorlar ki keşke ümmetimden her kişi mülk suresini ezberlemiş olsalar. Resulullah'ın temennisi bu. Keşke diyor. Ümmetimden herkes mülk suresini, tebareke suresini ezbere bilseler. Yavrularımıza ezberletelim inşallahurrahman. Yasin'i ezberletelim. Kur'an-ı Kerim'in kalbi malum. Hem de ölülerinize okuyunuz diyor ve Selam. Ölülerinizin arkasında okuyun onlara sevabını bağışlayın. Artık Kur'an-ı Kerim'in kalbi olmakla Yasin okumakla ne elde edeceğimizi Allahu alem Allah bilir. Mesela her gece değil mi? Geçenlerde söylemiştik. Vakıa suresini okuyan fakirlik nedir görmezmiş. Mülk suresini Tebareke suresini okuyan kabir azabından kurtulurmuş. Bunları böyle hep hatırda tutalım ve de okuyalım inşallahurrahman. Son kaydediyor musunuz? Yazıyor musunuz? Bilmiyorum ama Son üç tesbihi çok önemli olarak siz değerli kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bunları bilmiyorum bugüne kadar söyledim mi söylemedim hatırlamıyorum ama mesela o hastaların şifa bulması için bilhassa nazar değen küçük çocuklara büyüklere de nazarlar oluyor biliyorsunuz. Nazar değen insanlara şifa olması için taifeyi cinnin cinlerin tasallutundan korunmak için. Zararlı bütün varlıklardan, hatta akreptir, yılandır, işte o, o tip zararlı varlıkların, hatta dahası rüyasında korkan kişilerin bile bu duaları ezberleyip okumaları tavsiye olunur. Üç ayrı duayı tavsiye edeceğim sizlere. rahman kaydedin, ezberleyin, bana sonunda dua edersiniz. Geceleyin, yattınız mı mesela yatağınıza, bunları bu üçünü mutlaka okuyun. Sabah kalktığımızda da okumakta fayda var. Nedir onlar? Dediğim gibi işte böyle bu sıkıntılı hallerden veya zararlı varlıklardan e, hani insanların ve cinlerin şeytanlarından Allah'a sığınmanın en önemli formüllerinden dualarından üçüdür bunlar. O dualardan biri şu. Euzü bi kelimatillahi't-tamma min şerri ma halqa ve zera bara. Bir ikincisi birer daha okuyacağım sonra. Euzü bi kelimatillahi't-tamma ti min gadabihi ve ikabihi ve şerr <gülüyor> ibadihi ve min hamazatis şeyatin ve en yahdurun. İkincisi de bu. Bu zararlı varlıklardan anlayanlar anlıyorlar. Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım diyorsunuz. Yani Allah'a sığınıyorsunuz. Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Allah'a dayanıyorsunuz ve de bu dualar Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiyeleriyle geliyor bize. İslam büyüklerinin tavsiyeleriyle geliyor. Üçüncüsü Euzü bikelimatillahi't-tamme min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin Bunları böyle hani küçük çocukları getirirler akrabayı i taallukattan yabancılara okumaz da asla babacığım. Ancak tanıdığımız işte akrabayı talukattan getirirler işte e, hoca dedesi bir oku bakalım bu, bu yavruya herhalde nazar oldu geceleri uyumuyor veya şöyle veya böyle söylerlerdi. Bir iznillah inanın böyle tecrübeyle sahibi sabit biz bunlar hep gördük yaşadık babacığım bir defa okuyordu artık o çocuk yavru sabahlara kadar mışıl mışıl bir iznillah okuyordu. Ee, bu bu duaları o duaların içerisindeydi. Fatiha, Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas sonra bu dualar, sonra diğer şifa ayetlerini falan da okuyordu babacığım. Bunlar dedelerimiz ne derler değerli kardeşlerim? Yer gök dua ile. Birer defa daha tekrar ediyorum. Eûzü bi kelimâtillâhi't-tâmme min şerrimâ halak ve zerâ ve Euzü bikelimatillahit tammati min gadabihi ve iqabihi ve şerr ibadihi ve min hemazatis şeyatin Üçüncüsü Euzü bikelimatillahit tamm min kulli şeytan ve ve min kulli aynin lam. Efendim dua kitaplarımızda bunları bulmak, <crisis> bulmak mümkün. Bunları ezberleyelim, okuyalım inşallahü rahman. O koca Seyfullah Halid Halid ibn Velid radıyallahu anh efendimiz Hazretleri rüyasında kendisini korkutuyorlarmış. Korkuyor, rüya bu. Yiğitliğe gelmez ki. Geliyor Resulullah'a, Ya Resulullah beni gece rüyamda korkutuyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı işte tavsiye ediyor. Euzü kelimatillahi taammati min gadabihi ve iqabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati şeyatin ve en yahdurun. Bunu, bunu e, telkin ediyor aleyhissalatü vesselam, bunu oku. Halid bin Velid radıyallahu anh sahabetleri bunu okumuşlar. Sonrasında Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Geldi ya Resulallah elhamdülillah rahat ettim. Artık o korkulu rüyaları görmüyorum. Rabbim şimdi öyle bir güç verdi ki bana diyor Halid bin Velid. Geceleyin bir aslan yuvasına girsem bile Allah'ın izniyle korkmam diyor. Halid bin Velid radıyallahu anh sahabetleri. Zaten yiğit, zaten ama işte rüya hali bu rüyada insanın elinde olmuyor. Efendim çok önemli bir nokta var burada. Bu bu hadisi i şerifte Etergib ve terhibin ikinci cildinin 456. sayfasından almışım. Hoca kardeşlerim, arzu ederlerse oraya da bakabilirler. Etergib ve terhibin dua bölümünde, Kitabı dua bölümünde bunları bulabilirler veya işte arzu edenlere yine veririz kaynakları. İkinci cilt 456'dan almışım ben. Arapçası yalnız tercemesi değil. Sahabenin önde gelenlerinden Abdullah ibn Amr radıyallahu anhum'a efendimiz. Büluğa erdi mi veya biraz dili döndü mü okumaya çocuklarına bu duayı mutlaka öğretirmiş. Okuyunuz diye. Küçücük yaşta olup da okuyamayanlara da bir kağıda yazar, boyunlarına asarmış. Dedelerimizin nüsha, hani Anadolu tabiriyle muska veya nuska var ya işte buradan gelme. Sahabenin fiiliyle sabit. Züze Arabistan'da görmüştüm, tavaf ediyor bir zat. Yavrusunun boynunda böyle bir nüsha var, oradaki adam... Aldı onu çatır çatır kopardı yavrucağızın boynunu inciterek aldı attı filan. Nedir bu şirk? Ya niye şirk olsun be? Sen onu asıyorsun işte sahabenin fiili. Sen onu asıyorsun tesiri Allah'dan bekliyorsun. Tabi o nuskadan beklersen, o kabirden beklersen, ondan beklersen, ilaçta da öyle ilaç bana şifa verdi diyecek olursan o da şirk olur ayrıca atıyoruz aspirini şunu bunu antibiyotiği şifayı veren alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız ağrı kesici de onun izniyle ağrı kesiyor. Efendim faydalı olan olan vitamin de onun izniyle fayda veriyor. Bu da aynen onun gibi sanki. Bazen kardeşlerimiz işte hocam doktora gidiyoruz veya işte okuyan e, bir birisi bizleri hastalara okuyan bir şeye birisine gidiyoruz. Bizi okuyorlar. Acaba itikadi yönden ne münasebet ya? Doktora gitmenin eee tevekküle ne engeli var? Şifayı Allah'tan bileceğiz, bekleyeceğiz. Aynen öyle. Ehil bir ağız okuduğu zaman bir izniyle, bakın biraz evvel söyledim. Allah'ın izniyle şifa verir. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh sazetleri de büyüyen çocuklara bunu öğretir, küçüklerin de boyunlarına yazar asarmış. Hangisi o? İşte biraz evvel okuduğum, Allah'ın kelimesi Allah'ı tamatı min ghabbihi ve iqabbihi ve şerri ibadhihi ve minha mazati şeyatin ve yahdurun. Son bir hatırayı söyleyeyim, biraz da vaktimi açtım ama. Kardeşlerim bana müsaade ettiler, Allah razı olsun. Efendim, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cin taifesini toplamışlar böyle. Onlarla tabii biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okudular, İslam'ı onlara tebliğ ettiler. Peygamberimiz, e, e, peygamber, fekaleynin peygamberi diyoruz. Yani insanların da cinlerin de peygamberi, onların da inananları var. Bir, bir cin taifesinin son zamanlarda insanlara tasallutu arttı biliyorsunuz. Bu konuda çok sıkıntılı insanımız geliyor. Tabii şu duaları okuyun, temizliğe dikkat edin. Taharete dikkat edin, abdestsiz gezmeyin, yalnız kalmayın. Ondan sonra efendim bu duaları okuyun Allah'ın izniyle. Hiç kimseye zarar veremezler. Tamam mı efendim? Rabbim şerlilerinin şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Şerli olmayanlar onların da bizim gibi müminleri var. İnananları var. Onlar pırıl pırıl bize yardım ediyorlar. Onlar bizi koruyorlar. Biz bize nazaran güçlü varlıklar. Müminlere yardım ediyorlar. Yani Taifeye cin denildiği zaman hepsinin kötü olduğunu zannetmeyin. Onların da inananları var, onların da inkar edenleri var. Nasıl münkirler insanlar inananlara zarar veriyorlar. Dünyayı başımıza dar getirmeye çalışıyorlar. Cinlerinki de aynı şey. Hani Şeyatı inil, insevel cin, insanların minel cinneti ve nas, insanlardan da öyle, cinlerden de öyle. Bu bu inkarcılarından, yani artık Rabbim e, kabirde ve ahirette muhafaza buyursun şiirlerinden, dünyada böyle, kıyamete kadar bu sıkıntılar böyle devam edecek. Müminlere ne kadar zarar veriyorlar, ne kadar sıkıntıya, yani insanların zarar verdiği gibi cinleri de zarar veriyor. İnkar edenler, kafirler, hatta Rasulullah'a zarar vermeye çalışmışlar biliyor musunuz? O gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Taife-i ile beraber olduğu gün de diyor e, kitaplarımız bayağı sağlam kaynaklarda bu efendim aktarılıyor. İmam Malik'in muvattağında görmüştüm ben son. E, Tergib'den aldım bu hadis şerifi ama arzu eden kardeşlerim oraya bakabilirler. Elinde bir e, ateş var Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hain yüzünü yakmaya çalışıyormuş. Şuna bakınız. Tasallutuna bakınız. Şerrine bakınız. Biz ne oluruz ki? Resulullah'a zarar vermeye çalışıyor. Elinde alev var, ateş var Resulullah'ın yüzünü yakmaya çalışıyormuş. Cebrail Aleyhisselam hemen geldiler. Ya Resulallah şöyle söyle dediler. Şöyle söyle ve Resul Ekrem tekrar ettiler. Euzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma halak ve zaraa ve baraa ve min sharri ma min ve min ma fiha ve min sharri fitanin'l-leyli ve'n-nahar ve min kulli illa bi khairin Cebrail Aleyhisselamun Resulullah'a öğretti tekrar etti Resulullah da okuyunca yani özür dileyerek söylüyorum defoldu, kahroldu gitti. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ateşi söndü ve Cenab-ı Hak gazeteler onları e, perişan ettiler. Yani çok okumalıyız, e, dualara böyle intikal etti aslında diğer duaları böyle söyleyecektik ama artık bugün böyle oldu. Yalnız şu dualar da çok önemli, tesbihler dualar arasında bunları da siz değerli kardeşlerime aktarayım bugün istedim. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlemizi razı olduğu çizgide daim kılsın. Bu güzelliklerden Rabbimizi zikretmenin bereket ve güzelliklerinden istifade etmeyi bize nasip etsin. Dilimizi yüce zatının ile yeşertsin. Allah'ın zikriyle yaşamayı ölürken en hayırlı halde ve yüce Rabbimizi en güzel halde, en bereketli halde, en güzel halde ve yüce Rabbimizi zikrede, zikrede, Yüce zatına kavuşmayı cümlemize nasip eylesin rahman. Dualarınızı istirham ediyorum. rahman sağlığımıza tam kavuşuruz. Ve gelecek haftadan itibaren şöyle önümde biraz böyle sefer filan görünmüyor değerli kardeşlerim. Umuyorum ki sizlerden uzak kalmam. Ama duanızı istirham ediyorum. rahman değişik konularla yine çarşamba sohbetlerimizi böyle devam ettirmeye çalışacağız. E, gece saatler alındı, gecelerde böyle. Ama kış gecelerinin de bereketi var. Bazen kardeşlerimiz diyorlar ki, ya hocam bu, bu sohbeti erken saate alsalar olur mu? Olmaz böyle bir şey. İmkanı yok böyle bir şeyin. Çünkü haberler, onun arkasından da biz başlıyoruz çarşamba günleri. Arzu eden kardeşlerim dinlerlerse eğer bize ikramda bulunmuş olurlar. İnşallah karşılıklı istifade etmiş oluruz. Hepinizi alemlerin yüce Rabbine, Allah'ımıza emanet ediyorum. Rabbim sağlıkta, sıhhatte ve afiyette daim kılsın diyorum. Bütün şerli varlıkların şerrinden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Bizi ve bütün din kardeşlerimizi razı olduğu çizgide daim eylesin. Tekrar geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle erişmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Allah'a emanet olun. Geceniz hayırlı olsun efendim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.